Bitcoin ve benzeri sanal paraların alınıp satılması caiz midir? Esasında para bir mal değildir. Yani mal hükmü vardır ama değişim aracıdır. Çok önceleri insanlar buğday üretiyorlar, parayı henüz icat etmemişlerdi. Gidiyor buğday veriyor, karşılığında incir alıyordu. Yani kendi ürettiği malı veriyor, ne almak istiyorsa onu alıyordu. Bu da insanların ticaretin, alışverişini zorlaştırıyor. Yanında mal getireceksin, onu satacaksın, karşılığında mal alacaksın. Sonra altını, gümüşü para olarak insanlar kullanıyorlar. Altın, gümüş hilkatte para, yaratılışta para. Uzun yıllar altın, gümüş devam etti. Sonra funüsler yapıldı. Hatta yakın zamana kadar, 70'lere kadar kağıt paralar... Altın paraya oranla devletler o kadar kağıt para basabildiler. Daha öncesinde ise bu kağıt paralar, evrak nakdiye demiş olduğumuz bankaya parayı yatırıyordu insanlar. Banka ona bir kağıt veriyordu. Burada bu kadar param var diye. Sonra bunlar altının, gümüşün yerini aldı. Onları para olarak kullanmaya başladılar. Peki bu parayı kim basıyordu? Devlet basıyordu arkasında devlet var. Yani devletin o finansal gücü var. Onu muhafaza ediyordu. Peki şimdi işte bu sanal paralar bunların arkasında bir devlet yok. Uydurma bir para bu. Yani bir anda sizin yatırdığınız şu kadar bir hesabınız var. Şu kadar adınıza bir para işlem görüyor. Bir anda hepsini kaybedebilirsiniz. O zaman burada Garar var burada, kumar var burada, aldatma var. İslam bu şekilde bir alışverişe müsaade etmez. Sonra e, bu şekilde bir işlem piyasayı durdurur. İmam Gazale Hazretleri buyuruyor ki, İslamiyet niçin faize haram kılmıştır? Yani bir adam 10 lirası var. 10 lirayı faize yatırınca oradan 12 lira, 2 lira faizden kazanacak bunu biliyor hiç yorulmadan terlemede 2 lira kazanacak ne yapar İmanı yoksa o parayı faize yatıracak çünkü adam çalıştırmayacak iş kurmayacak iş kuruyorsunuz onun riski var üretiyorsunuz vesaire acaba pazar bulabilecek misiniz arz talep nasıl olacak bütün bu riskler hepsi sizi bekliyor ama faizi bir adam için bunlar yok yatırıyor 10 lira alırıyor 12 lira Peki bütün insanlar buraya yönelince ne olacak o zaman iş alanlarında bir daralma olacak istihdam olmayacak üretim olmayacak yani üreteceksiniz insanlar da bunu tüketecekler ama bir tarafta faiz varsa yorulmadan para insanlar kazanıyorlarsa bunu tercih edecekler onun için İslamiyet faizi haram kılmış Allah'la Resulüyle savaşmak olarak onu değerlendirmiştir. biharbi min Allahi var Rasuli. Peki orada haksız yere insanların kazancını almak var, sömürmek var. Burada da aynı durum var. Bitcoin dedikleri vesaire sanal paralar hepsi bu babda değerlendirilir. Mevcut halleriyle bir Müslümanın onunla işlem yapması haramdır, caiz değildir. Yani esasında... Para bir değişim aracıdır zaten. Onun üzerinden para kazanırsanız hayatı kilitlersiniz. Üretim olmaz, yatırım olmaz. Evet. Ee, bu soru hocam çok fazla geldi. Yani programı başlattığımız günden bu e çünkü yana. Çünkü küresel güçler de... faizle bu tür paralarla insanları rahat sömürüyorlar. Sömürüyorlar. E, kendi ülkelerini kalkındırmışlar, şimdi alemi İslam uyanmasın, sanayi kuruluşları olmasın, teknolojik hamlelerini yapamasınlar, parayı belli yerlerde toparlayalım, onları kendi gücümüz, tasarrufumuz dairesinde kullanalım, onun yolu yöntemlerinden birisi bu.